1228 numaralı konu, Hazreti Peygamber devrinde, ezan bilinmezken, namaza gelin, diye bağırılıyordu. Ezan daha bilinmezken, essalatu camiatun, diye bağırıyorlardı. Halk böylece toplanıyordu. Kıble Kabe'ye döndürüldükten sonra ezan emredildi. Hz. Peygamberi ezan meselesi çok ilgilendiriyordu. Onlar bu hususta, halkı toplamak için, birçok şeyler söylediler. Peygamber her birisine karşılık bir cevap verdi. Bazıları, çan çalınsın, dedi, bazıları da, boru çalınsın, dedi.